hayırlara vesile olmasını, yine alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'den niyaz ediyorum. Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve ve Yine bir duayla başlamak isterim. Allah'a hamd ederek başlamak isterim cümlelerime. Şöyle ki, Kur'an'a azimuşşandan nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan Âlemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle'ye hamdolsun. Ve siz kardeşlerime yine ayeti celilelerden nasiplenebilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinizi Allah azza ve celle firdal cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Aziz dostlar ve kerim kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara Suresi'nin 48. ayeti kerimesini geçen hafta işlemiştik. Aslında bu hafta 49 ve 50. ayetler 47-48 bu ayetlerle ilişkisi çok kavi. Yani bir benzeri de diyebiliriz aslında. Onun için bugünkü dersimizi ve bugünkü ayetleri daha idrak edebilmek adına 47. ve 48. ayetleri bir hatırlayacak olursak aziz dostlar Allah subhanahu ve teala hatırlıyor musunuz? Şöyle hitap etmişti Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yalleti aleykum Ey beni İsrail size olan ikmal ettiğim tamamladığım gönderdiğim nimetleri hatırlayın. Yani kendisiyle nimetlendiğiniz Nimetimi hatırlayın demiştik. Hatırladınız değil mi? Ve o nimetlere kısaca değinmiş ve asıl geçen haftada ziyadesiyle yer vermiştik o konuya. Asıl nimetin risalet nimeti olduğunu, ona tutunanın yükseldiğini, onu terk ederin ise netice itibariyle hüsranla sonuçlandığından bahsetmiştik. Bunları sizlerden istirhamım, sizlerden ricam aziz dostlar. Bu ayetleri şöyle sağ lobunuzda bir tutmanız beyninizin. Çünkü bu ayeti kerimeler, şimdi zikredeceğimiz ayeti kerimeler aslında bu ayetlerle, zikrettiğim ayetlerle direkt ilişkisi var. 49. ayeti celiliğe gelecek olursak. Allah Azze ve Celle... Ayeti Celile Tayyibesinde şöyle buyurur. Ve izne ceynakum min ve ve fi azim. Allah azza ve celle zaten Beni İsrail'den bahsederken bu ayeti kerime de Beni İsrail'e hitaben ve tabi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetleri Medine'de okurken muhatap olarak ilk önce kimlere okuyor? Muhatap olarak kimleri ilk önce alıyor? Beni İsrail'in sülbünden olan Yahudileri ve tabi Yahudilerin üzerinden biz de birazdan inşallah bu ayetlerden azıklar edineceğiz. Ama Allah azze ve celle Beni İsrail'i muhatap alarak diyor ki ey beni İsrail! Ey diyor beni İsrail Biz sizi Firavun'un Alinden kurtardık Müfessirler burada ihtilaf etmişler Ali derken sadece akrabayı Talukatını mı kasteder Yoksa Aynı zamanda Firavun'a ittiba eden herkesi mi kasteder ki racih olan görüşte aziz dostlar firavuna ittiba eden kimseler firavun ehlindendir ama konumuz o değil tarihi sürece yaymak değil yani tefsirimizin asıl konusu şimdi Allah Azza ve celle ayetin devamında diyor ki size öyle fenalıklar azim bir fenalık yaptılar ki beni İsrail'e hitaben diyor ki bakın siz öyle bir fenalıkla ...düçar kaldınız ki Firavun tarafından... ...ne yapıyordu o? Ne yapıyordu? Kızları sağ bırakıyor... ...erkekleri de... ...katlediyordu. Doğru mu Kerim kardeşlerim? Evet. Lakin... ...burada ayeti kerimenin devamında... ...büyük bir belayla... ...imtihan aranesinde de... ...Allah Azza ve Celle... ...beni İsrail'i... ...imtihan ediyordu... Firavun'un onlara yapmış olduğu muhtelif işkencelerle Biz ona tırnak içerisinde bu ayeti kerimeyi kapsar nitelikte söylüyorum Onları zulümle Allah Azza ve celle imtihan ediyordu Şimdi size bir soru yöneltsem aziz dostlar Ve siz de hep bir ağızdan bana cevap verseniz Desem ki Firavun'u bana betimleyin Ağzınızdan hangi cümleler dökülür? Zulüm dediniz değil mi? Zalim dediniz. Bakın farklı farklı kelimeler duymak yerine ortak bir paygada birleştik ve dedik ki zulüm. Firavun'un hemhal olduğu özellik zulümdür. Zalim olmasıdır aziz dostlar. Tefecilik yapmıştır. Kendisine ittiba etmeyen herkese işkence yapmıştır. Kim olursa olsun. Bir dakika önce onun safında alan sihirbazlara ne yapmakla tehdit ettiğini biz biliyoruz. Çaprazlamaya keserim dedi. Hiçbir şey yapmadılar halbuki. Sadece saf değiştirdiler. Firavun'un safında yer almadın mı zulme düşer kalırsın. Onun için kardeşler biz bu ayeti kerimenin üzerinden bir hedefe varacağız. Hani final destination diyoruz ya bir son durağa varmak istiyorum bir yer anlatacağım onun da anlaşılabilmesi için öncelikle Firavun'un hemhal olduğu özelliği bu ayette bileceğiz o da nedir zulümdür ne demek ya sen kızları sağa bırakacaksın erkekleri katledeceksin bir rüyayı tabir edenlerin üzerinden hareketle ama Allah Teala ve Celle ne dedi? Ve izne ceynakum min Allah içlerinden Musa'yı sağ bıraktı. Onun sarayında yetiştirdi, korudu. Ona uzun ömürler verdi Allah ve Musa'yı vahyin muhatabı kıldı ve Fir'aun'un sonunu hazırlayan başrol oynadı Musa Aleyhisselam. Onun için ve izne ceynakum biz sizi kurtardık. Ama bizim üzerinde yoğunlaşacağımız nokta şurası. Allah azza ve celle Firavun despot, tiran, zulm ediyor, katlediyor, işkence yapıyor. Yapmadığı hiçbir şey kalmamış. Vahşet zirve yapmış. Not edin, istirham ediyorum. Çünkü peygamberler insanlık serüveninde vahşetin zirve yaptığı gönder dönemde gönderilmişlerdir. وَاِذْنَجَّيْنَهْكُمْ O sizi biz Firavun'un alinden kurtardık diyor ya ne ile peygamberle yani risaletin bizzat kendisiyle Musa aleyhisselam vahiy getirdi ve bütün düzen bozuldu doğru mu aziz dostlar işkence yaparım dedi dedi ki فَقْضِمَا اَنْتَقَادٍ <gülüyor> Bak risaletten aldığı görüyor musunuz? O kaynaktan beslenince bir dakika önce daha Firavun'un safında yer alan bu sihirbazlar hodri meydan dedi. Sen ne yapabilirsin ki? Ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Demek ki Beni İsrail'i o zulümden o insanlık vahşetinden ve o seviyeden kurtaran Risalettir. Peygamberin getirdiği hayat nişanesi, hayat meşalesidir. Şimdi bir yere gelmek istiyorum dedim ya, iyi anlaşılsın diye. O dönemin baş aktörü kim? Firavun. Doğru mu aziz dostlar? Evet. Şimdi şöyle bir soru yönetebilirsiniz bana hocam. Burada tarihi bir süreçten bahseden bir ayet var. Biz bu ayetten nasıl azıklanabiliriz ki? Biz nasıl bir ders çıkartabiliriz kendimize acaba bu ayetten? İşte oraya doğru gidiyorum aziz dostlar. Şimdi o dönemin baş aktörü kim dedik? Firavun. Firavun neyle hemhalde? Zulüm. Yani Firavun'un insanlara bahşetmiş olduğu hayat eşittir insanlık serüveninde vahşet doğru mu evet bura anlaşıldıysa devam ediyorum peki bir kronoloji çizelim firavun bu ayetin baş aktörü ve öznesi olması hasebiyle firavundan başladık birçok peygamberden de örnek verilebilir İnsanlık vahşette zirve olduğu dönemde insanların hem dünya hem ukba saadetini temin etmek için Allah peygamberler göndermiştir. Ama ben kısa geçiyorum. Her peygamberin üzerinde duracak olursak vaktimiz yetmez. Hemen Mekke'ye geliyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemine. Buyurun. Mukayese yapalım. Beraber yorumlayalım. Olmaz mı bu ayet-i kerimeyi? Şimdi Firavun'u betimledik ne dedik? Zulüm yapıyor dedik. Ayet-i Kerime'de de geçtiği üzere kızları sağ bırakıyor. Erkek çocuklarını ise katlediyordu. Peki Mekke dönemi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bihsatle gönderildiğinde Mekke'nin profilini bana bir çizer misiniz? Buyurun. Cafer bin Ebu Talip'ten dinleyelim mi? O anlatsın bize. Cafer bin Ebu Talip Necaşi'nin huzurundayken Amr İbni As o zaman daha Müslüman olmamıştı. Onu Necaşi'ye tanımlarken bunlar çöl fareleri dedi. Bunları evimde barkımda barındırma. Gönder gitsin Mekke'ye de biz sahiplenelim onlara. Cafer bin Ebu Talip'e dedi ki Necaşi Ne dersin bunun ithamlarına? Bakınız sizi bir yere götüreceğim inşallah. Şimdi Mekke'nin ahvalini bize Cafer bin Ebu Talip anlatacak. Firavundan farklı mı farksız mı? O dönemi kıyas etmeniz için elinizde bir ölçü olsun diye veriyorum bunu aziz dostlar. Cafer bin Ebu Talip sözü alır der ki Vallahi onun dediği gibi değil. Bu risaleti getiren peygamber bize adamlığı öğretti adamlığı insan olmayı öğrendik. Aynen ifade şu biz hiç tiksinmeden leş yerdik. Leş. Allahu akbar. Tefecil'in kompetanı biz olmuştuk. Üç kadınlarımızı fuhuşa zorlayan öz kadınlarımızı eşlerimizi fuhuşa zorlayan da bizlerdik akraba literatürümüzde hiç yoktu fuhuş yapmak istemeyen eşlerimizi döverdik evet Mekke Firavun'un o döneminden çok da farklı değil cahiliye deriz değil mi az önce tefsir dersinden önce sizden e, iyi olmasın muhterem kardeşlerimle sohbet ederken aziz dostlar ben gerek üniversite hayatımda, gerekse çoklarca vermiş olduğum sohbetlerde cahiliye devri, değil mi? Hepimiz deriz. Vallahi bu derse hazırlanırken, cahiliye döneminin beni ürküttüğü kadar hiçbir şey beni ürkütmemişti. İnanın. Ne demek leşverdik ya? Biz evceniz bir tasavvur edin. Bu Cafer bin Ebu Talip'in suçu değildi ha? bu o dönemin cahiliyenin beraberinde getirdiği hayat anlayışından başka bir şey değildi vallahi biz o dönemde yaşasaydık 3 eşya beş yukarı bundan farklı olmayacaktık vallahi zevcenizi fuhşa zorladığınızı bir düşünün bununla gurur duyduğunuzu bunun hep müşriklerle bir araya geldiğinde gururla anlattığınızı bir tasavvur edin ne kadar Allah İşte insanlığın cehalette ve vahşette zirve yaptığı bir dönemde hem dünya hem de ukba saadetini temin etmek için Allah Azze ve Celle Resulü'nü göndermiştir. Fuhuş yapan kadınlar, hepinizin bildiği örnekler, evlerinin tepesine ne dikerlerdi? Siyah flama dikerlerdi. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? Tefecilik. Haddi hesabı yok. Böyle bir dönem. Şimdi istedim ki bu vaka daha iyi anlaşılsın. Beni ürpertti dedim ya bu samimiyetime inanın. Sadece bir ders olsun bir aktarımda bulunay maksadıyla ifade ettiğim sözler değil. Vallahi değil. Cahiliye dönemi. Siyer kitaplarında neredeyse 30 sayfa yer verilir. Herkes cehalet. Cahiliye dönemi böyleydi. Böyleydi. Vallahi ben artık bundan sonra cahiliye dönemini konuşurken, anlatırken böyle anlatmayacağım. Anlatırken belki elim titriyecek. Bir de ben size anlatayım da sizler de şahit olun. Sahabenin bir tanesi Allah'ın Resulü ile mecliste otururken sallallahu aleyhi ve sellem sahaba gelir der ki ya Resulallah o günleri hiç hatırlamak istemiyorum aslında. Hayırdır? Anlatayım mı ya Resulallah? Diyor ki anlat. Ya Resulallah, o çocuğunu, kız çocuğunu diri diri toprağa gömenlerden bir tanesi de bendim. Firavunla ne değişti? Firavun'da katledilenler erkekken Mekke cahiliyesinde kız çocuklar oldu. Yer değiştirdi yani. Anlat dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başladı sahabe anlatmaya. Onun ağzından ve dilinden konuşayım olmaz mı müsaade ederseniz. Dedi ki kızı belli bir yaşa gelince hanımına demiş ki çocuğu hazırla dayısına götüreceğim. Eşi diyor ki dayısına götürmenin biz ne demek olduğunu bilirdik dayısına hazırlan dayısına götüreceğim demek çocuğumu gömmeye gidiyorum demektir Allahu akbar stop nokta devam etmiyorum sizlerden istirhamım kız çocuğunuzu gözünüzün önüne getirin Allah rızası için getirin ve ardından ellerimizi açalım Allah'a ham edelim şükürler olsun diyelim ki bizi İslam nimetiyle nimetlendirmiş yoksa benim şu anda on yaşındaki çocuğumu ben de gömüyor olacaktım. Sen de gömüyor olacaktın. Sizler de gömüyor olacaktınız. Elhamdülillahillezî hedâna. Amin. Bizlere hidayet meşalesini lütfeden Allah'a hamdolsun. Diyor ki kadın. Devam ediyor. Eşim diyor gözlerinden yaşlar tomurcuk aka aka çocuğunu giydirdi. diyor ki tuttum kolumdan daha önce kazmış olduğum çukura geldim sahabe aynen böyle anlatıyor diyor ki bilerek düştüğünü de hissettirmemek için diyor arkasından sanki bilmeyerek düşürmüş gibi diyor onu ittirdim ama çocuğun farkında değil diyor nasıl olduysa düşmek üzereyken çukura benimle paçamdan yakaladı bir eliyle paçamdan tutarken diğer eliyle de benim düştüğümü ver baba paçan tozlanmış onu sileyim müsaade. et diyor ki vallahi ben acımadım o eline de diyor tekmeyi vurdum ve düşürdüm düşünün benim kızım benim üzerimdeki tozu silmeye çalışırken ben onu tepik attım da kuyunun içerisine attım bunu anlatırken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sakalları ıslanıncaya kadar ağladı sahabenin bir tanesi hemen geldi Sus be adam sus. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberi ağlatmaktan hiç mi kocunmuyorsun? Allah'ın Resulü dedi ki çekin. O eli, elinizi çekin o yakadan. Sen anlattığını aynen bir daha anlat. Allah Allah. Allah'ın Resulü Salatu vesselam sahabeden aynı olayı bir daha anlatmasını ister. Ve anlatır. Bittikten sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam der ki İslam'dan önce siz demirle kömüre benzerdiniz. Sizde vicdan yoktu. Merhamet yoktu. Adalet yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bakın ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü önce Siz diyor İslam'dan önce kömür ve demir gibiydiniz. Şimdi ise diyor İslam sizi altın ve elmasa dönderdi. Vallahi ben kardeşinizden bunu ikinci defa anlatmasını... İslam'ın nimetini idrak edin diye anlattırdım. Allah bize nasiplenebilmeyi nasip buyursun inşallah kardeşler. Böyle bir dönemde inanın Firavundan hiçbir farkı yoktur. Var mı? Katlediliyor. Tefecilik. O saftayı onların hayat anlayışına uymadın senin için hayat zindan oluyor ama İslam geldi dedim ya elhamdülillahi lezi hedana ayettir bu Allah bize bir hidayet meşalesi gönderdi orvetul vuthka kopmayan bir kul gönderdi dedi ki buna yapışın asla ve asla dalalete düşmeyeceksiniz subhanallah nasıl bir değişim öyle bir değişim ki bunu mukayese etmeyi size bırakacağım bir örnek anlatacağım ve gerisini size bırakacağım inşallah çünkü şunu anlamanızı istiyorum Firavun'un dönemi Musa peygamber geldi ve Beni İsrail'i kurtardı dünyalarına ve ukbalarına saadet temin edecek risalet gönderdi tabi oldular sonra terk ettiler Allah onlara lanet etti o ayrı Bakınız şimdi aynı cehalette vahşet zirve yapmış ve oturuyor orada. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam ve ma illa alamin. Aleme rahmet olsun diye gönderdi. Ve öyle oldu. Bir örnek vereyim de siz mukayesesini yapın. Diri diri toprağa gömerken... Tefecilik... Yolda geziyor ya adam... Güçlü... Ömerler... Ne bileyim... Hazreti Ömer gibi... Güçlü... Kuvvetli... Heybetli olan zayıfın elinden parayı alıyor... Diyor ki... Evine yallah... Sistem böyle işliyor... Mekke döneminde böyle hakim... Tırnak içerisinde bugünün kredi kartından çok da farklı değil aslında... Ama mukayese yapmanız için bir örnek vereceğim. Tefecilik dedim. İnanın araştırın Mekke'de zirve yapmıştır. Sokakta geziyor. Parası var. Alıyor. Bir daha da vermiyor. Vermiyorum diyor yani. Ne yapacağım? Bir veriyor. Kaç alıyor? Beş alıyor. Değişime bakın değişime. Hazreti Ömer radıyallahu anh Böyle bir sistemin hayat anlayışının merkezinde yetişmiş Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vassallama'ı katletmekten geri durmayacak kadar heybetli kimci İslam'ı sevmeyen hayatının düzenini altüst eden Peygamberi katletme sevdasıyla yatıp kakan bir Ömer. Tefecilik ne ki onun yanında? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme cesaretini kendinde bulan bir adama tefecilik ne ola ki? Bakınız, İslam Hazreti Ömer'in fiziki yapısında bir değişiklik yapmadı. Heybetli Ömer, heybetli Ömer olarak kaldı. Zayıfsa zayıf kaldı Abdullah İbni Mesud gibi. Ama ne değişti? Hayat anlayışı değişti. Hazreti Ömer radıyallahu Anh Halifedir. Abdurrahman İbni Avf'a gelir der ki Abdurrahman bana borç para verebilir misin? <gülüyor> Tuhaf geliyor değil mi ya? Koskoca ne bileyim nereleri fethetmiş İslam devletinin beldesinin halifesi Abdurrahman İbni Avf'dan borç para isteyecek. Bugünün yöneticilerinin gelip sıradan bir esnaftan borç para istediği gibi bir şey yani, çok fartsız değil. Abdurrahman ibn Avf diyor ki, ya emiral mu'minîn tamam yetiştiremedin falan belki ama sen koskoca İslam devletinin başındaki adamsın ya. Beytülmal'den alsan ne bileyim aldığın maaş, maaş alıyor ya. Onunla da hemen borcunu ödesen ne olur? Yani kala kala Abdurrahman'a mı kaldın? Yani vermeyeceğim ben değil de ben mentaliteyi anlamak istiyorum. Der ki Ömer radıyallahu an, Tefeci Ömer Aldığını bir daha vermeyen Ömer Para istediğin zaman da Bir araba zopa çeken Ömer Bu da yanında hediyesi olsun der gibi Böyle bir Ömer Abdurrahman İbni Alfa ne diyor bakın Diyor ki Abdurrahman Niye senden istedim biliyor musun Ola ki Allah sana olan borcumu ödemeden benim ecelimi takdir ederse hesabım sadece seninle olsun ama beytulmazdan alırsam ta uğrahtaki adamla helalleşmek gerekecek ben bu yükün altına girmem Abdurrahman para varsa ver yoksa ben gideyim başka birisinden bakayım Allahu akbar buna subhanallah denmez de ne denir nereden nereye peki soru şu firavun tiran cahiliye dönemi tiran tiran ne değiştirdi risalet anlayışı değiştirdi peygamber geldi tuttu o insanlığın elinden ve kaldırdı da kaldırdı değişimi yapan kısacası şu aziz dostlar bizzat vahyin kendisidir Şimdi bir tarihi kronoloji çizdim. Biraz da bizden bahsedelim. Biraz da günümüzden anlamaya çalışalım bu ayeti. Olmaz mı? İnşallah o rahman. Peki günümüzü sorsam desem ki sizce bugün cahiliye döneminden farklı mı farksız mı ne dersiniz aziz dostlar? farksız deniliyor değil mi ağırlıklı olarak herhalde ve hatta hepimiz öyle diyoruz peki şöyle soru yönetsem, bu kanaata nereden vardınız firavun öldü Ebu Cehil de öldü ne dersiniz aynen öyle yani baş aktörler değişmiş olsa da oynanan tiyatroda hiçbir farklılık söz konusu değil sadece oyuncular karakterler değişmiş Arif Nihat Asya'ya sormuşlar o da şiirleştirmiş bugün sorduğum sorunun cevabını veriyor subhanallah yani ben ne dedim bugün şu günümüzde cehalet var mı Ebu Cehil var mı Firavun var mı Tiran var mı sorusuna cevaben söylüyor diyor ki yeryüzünde riyâ inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor diller sayfalar satırlar Ebu Lehab öldü diyorlar Ebu Lehab ölmedi ya Muhammed Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor öyle mi? vallahi öyle günümüzde Ebu Cehil yok mu? Çok. Belki aynı karakteristik özellikler yani fiziki olarak yok ama Firavun'un aynısı var. Çünkü senaryo değişmemiş. Ama Allah'a Resulü aleyhissalatü vesselamın geldiği döneme bakıyoruz. Medine'ye dedim ya bir yere varacağım. Ne oldu? Asr-ı saadet diyoruz. Niye? Birimiz bana kalksın desin ki oraya o döneme biz asrı saadet diyoruz çünkü iki nokta üst üste niye çünkü İslam hayata hakim Allah'ın sözü geçiyor yani bir çelişkili konuşma yapıyorum gibi yansımasın size Risalet hayatımızda var ama biz Ebu Cehillerin varlığından bahsediyoruz aynı senaryonun hala oynandığını söylüyoruz bu bir çelişki değil bu aslında bize bir mesaj. İslam hayata egemen olmadığı sürece biz cahiliye dönemine düçar kalmaya devam edeceğiz. Var mı bunun başka bir izahı? Vallahi yok. Şimdi dönemimizde cahiliyeden örnekler verdim. Ne dedim? Fuhuştan bahsettim. Tefecilikten bahsettim. Ama bunların hepsini bugün rakamlar üzerinden size vermeye anlatmaya kalksam vaktimiz yeterli gelmez. İstedim ki size aklınızda kalabilecek rakamsal bilgiler vereyim. Ama bir örnek üzerinden az önce bize en çok hangi örnek etkiledi cahiliye döneminden? Kız çocuğunun diri diri toprağa gömülmesi doğru mu? Evet Tefeciliğe vesaireye hiç girmiyorum. Dedim ki az önce şiir üzerinden anlatmaya çalıştım ya. Bugün Firavunlar yaşıyor. bu cahiller hayat sürüyor, kıtarlar dolaşıyor dedim ya. Gelin de onu rakamlar anlatsın. Şimdi iki tane Firavun türünden bahsedeceğim size. Hiç duymuş muydunuz daha önce? İki tane Firavun türü. Bir ilkel, bir çağdaş. İlk önce ilkelinden örnek vereyim. Hayatımızda hala o firavun var ya Mısırlı firavun, Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki firavunun aynısı var. İlkel yöntemler kullanan firavunlar hala hayatımızda var. İsim de vereyim, Beşar Esad. Rakam vereceğim şimdi. 2011-2014. Doğru mu? Öncesinde yapılan 40 yıldır zulmü falan hiç hiç bahsetmiyorum sadece kıyamdan sonraki rakamları söylüyorum o da resmi rakamlar 3. senesi doldu 4. senesindeyiz Beşer Esad'ın Suriye askerlerinin ve rejiminin katlettiği sadece çocuk sayısı kaç ola sizce söylüyorum 10.000'in üzerinde Az önce bir tane örnek verdim. Kendimde ne kadar etkilendiğimi başta söylemiştim. Cahiliye dönemini artık öyle anlamayacağım ve anlatmayacağım demiştim. Bir tane çocuğun üzerinden. On binden bahsediyorum. Subhanallah. Ve bunun 2500'ü on yaşının altında. Günümüzde Firavunlar yaşıyor mu? Vallahi yaşıyor. Hem de İlkel yöntemlerle. Sadece Suriye'de, yine Fuhuş'tan bir örnek verecek olursak, aynı Mekke dönemindeki gibi Subhanallah Fuhuş'a zorlanan kadınların sayısı altı bin. Allah Akbar. Biz evcenizi düşünün, bacınızı düşünün, ablanızı düşünün ve tasavvur edin. Rezim sizin eşinizi alıyor ve Fuhuş'a zorluyor. Vallahi kimse bunun bana tiran'dan ve firavundan farksız olduğunu söylemesin. Hem de ilkel yöntemlerle. Peki hocam, Çağdaş Firavun'da mı var? Var. Şimdi söyleyeceğim inşallah. Çağdaş Firavun sizce kim? Bileniniz var mı? <gülüyor> evet. Çağdaş Firavun'un adı ...demokrasi ve kapitalizm. Çok absürt bir şey mi söyledim? Yani kabul görmeyen bir söz mü sarf ettim aziz dostlar? Yoksa alışkın olmadığımız bir şey mi söyledim? Ezber bozduk değil mi? Elhamdülillah. Allah bize çoklarca ezber bozmayı nasip etsin. Hakka yıkırabilmeyi nasip etsin. Evet. Suriye'de ilkel firavun iş başında. Ama dünyada... Çağdaş Firavunlar ahtaput gibi her yeri sarmış. Rakamları aklımda tutamıyorum ama Avrupa'da vahşice daha anasının karnında çocuk katliamının haddi hesabı yok. Çağdaş Firavun mu? Özgürlük mü? O. Çağdaş Firavun değil de nedir? Çağdaş Tiran değil de nedir? Çağdaş Ebu Cehil ve Ebu Leheb değil de nedir? Diri diri çocuğunu, kızını toprağa gömen ben, çocuğunu anasının karnında öldürenin farkı nedir? Birisi ilkel, bir diğeri çağdaş. Tefecilik, az önce söyledim. Bugün yaşadığımız, hayatımızda, gündelik hayatımızda tefecilik hakim değil mi? Vallahi hakim. Cebimizdeki paraya mukayyet olamıyoruz. Belki Hazreti Ömer makbuz vermiyordu, şimdi uyduruktan bir makbuz veriyorlar elimize. farkı o. Tecavüz. Geçen haftaki rakamları hatırlıyor musunuz? Anlatmama gerek yok. Kısacası bu ayetin bize mesajı şu: O innet cainakum. Biz sizi kurtardık. Ne ile? Risaletle Peki soru şu İnsanlık Risalet hayatta Var olması insanlığın kurtulduğu anlamına Gelmez Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Risalesin Risaletin zerresinden küresine Tatbik etti Adını altın hariflerle Asrı saadet diye yazdırdı Raşid bir halife bu Ben bu zekatı almadan Allah'ın Resulü'nün zavcelerini dişi kurtar yasa vallahi atından inmem dedi. Tatbikinden zerre miktara taviz vermedi. Raşit dedik o Ebu Bekir'e. Değil mi? Bugün bu risalet elimizde. Reçeteyi yazmış doktor. Ama sen gel o reçeteyi televizyon dolabının üzerine koy. Haftaya muayeneye git. Vallahi daha kötü oldum hocam ya. Hiç iyiye gitmiyor. Reçeteyi kullandın mı kardeşim? Yok hocam. Televizyon dolabının üzerinde duruyor. Vallahi senin hastalığından doktora şikayet etmek gibi bir selahiyetin yoktur. Bizde bugün öyle. Risalet var. İnsanlık mı istiyoruz? Vahşetten kurtulmak mı istiyoruz? Risalet hayatına egemen olacak. Resul de gelmeyeceğine göre Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam bunun yolunun da hilafet olduğunu bize haber vermiş. Bu ayet bize bunca zulümden kurtulmanın yolunun Risaletin hayata egemen olmasından geçtiğini hatırlatıyor ve öğretiyor. Dostlar 50 ayeti kerimeye gelecek olursak kerim kardeşlerimin. Allah azim ul Şan. Ve ifarakna bikum al Bahra, f anjainakum ve agrakna ale Fir'aun ve Ayetin devamında diyor ki, hani kurtardık diyor. On nimetlerden, yani beni İsraili Allah bir şekilde kurtardı. Onlara hidayet meşalesi gönderdi. Ama onun yanında bizatihi sıkıntıdan kurtardığını haber veren bir ayettir bu bu ayeti kerime kerim kardeşlerim şunu anlatır kısaca hani Musa aleyhisselam ona tabi olanlarla birlikte şehirden çıkmıştı ilerlemişti Firavun binlerce askerleriyle de arkasından kovaladı, kovaladı, kovaladı. Nereye kadar? Kızıldeniz'e kadar. Ne oldu? İşte Allah burayı anlatıyor. Şimdi maksadımız orada Kızıldeniz'in işte dalga öyle bir açıldı ki iki insan boyuydu. İşte tefsirlerde bunlara yer verilir. Ama bizi bu noktalar hiç bu manada ne yapmaz? çok da ilgimizi çekmez. Esas bu ayetin bize bir öğretisi var aziz dostlar. Bir kıymeti var. Nedir o? Şimdi Allah azze ve celle öncelikle burada kimsenin aklının, hafızasının, hafızalasının alamayacağı bir mucizeye Musa Aleyhisselam ve beraberindekiler tanıklık ediyor. Allah bize haber veriyor, biz de iman ediyoruz. Diyor ki ayet-i kerime biz denizi yardık. Siz oradan geçtiniz. Ve en nihayetinde de Firavun'u siz onlara böyle bakıp dururken boğduk. Düşünebiliyor musunuz? Ayet bundan bahsediyor. Ama dedim ya tarihi sürece yaymak değildir maksadım. Bize bir öğretisi var. onu alacağız azık olarak. Ve inşallah nasipleneceğiz. Şimdi. Musa Aleyhisselam. Bu ayeti kerimeyi ben incelerken bu ayetin öğretisi üzerinde çok durdum ve dedim ki bize öğretisi şu olmalı söylüyorum not etmek isteyen kardeşlerimiz için bu ayet bize şunu haykırıyor ey kullarım Allah bana yeter demeyi öğrenin Allah'a bakılar hasbunallah ve ni'mel vakil sadece tesbih tanelerine yerleştirmeyin olmaz mı hayatınızda yansımalarını görelim bunun demek istiyor ayet söylüyorum tekrar bu ayetin öğretisi Allah bize yeter bize yardım edecek olan ancak Allah'tır evet şimdi geliyorum mevzuya Musa aleyhisselam geldi geldi geldi geldi Kızıl Deniz önünde, ardında Firavun ve askerleri. Ne dedi Musa aleyhisselam'a tabi olanlar? Nasıl fısıldaşmaya başladılar? Aynen söyleyeyim mi? Ha. Olacağı buydu. Olacağı buydu. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Bu yorumların ayetlerden, hadislerden toparladığımdır ha. Evet sana tabi olanda kabahat aslında ne diye geldik ki senin peşinden şimdi ne olacak ve düşünün şimdi ben burada bir şey anlatıyorum ve şu anda hazır bulunan sizler hazırun olarak bana deseniz ki şimdi ne olacak hepiniz birden bana yüklenseniz ben acaba nasıl bir tutum sergileyebilirim ve o denizin ucunda da ben olsam size liderlik edemde ben olsam ve siz de beni yıpratmaya çalışsanız şimdi ne olacak? Hı? yüzeceğiz mi? atlayacağız mı? şimdi halimiz ne olacak bizim? böyle bir baskı altında olsak ben derim ki vallahi ne yapalım oldu bir kere ne bileyim buna benzer ifadeler sarf ederiz herhalde ama Musa aleyhisselam Resullerin, peygamberlerin kibarlarından 1400 sene değil, kaç bin sene önce bize öğreti miras bırakmış. Başlıyor. Ayet-i Kerime'de diyor ki Musa Şimdi yakalandık. Ayettir. Böyle bir baskı düşünün. Musa Aleyhisselam'ın bize öğretisi, nidası şu. Kana, inma maa Rabbi, inma maa Rabbi, seyehdin. Vallahi bu ayeti orada ayetleşmiş sözleri Allah ayet olarak bizle paylaşmış. Allah bize. Allah'a böyle tevekkül edebilmeyi nasip kılsın ne diyor biliyor musunuz baskı öyle bir kamuoyu baskısı ki ama Musa aleyhisselamın duruşu bize öğreti olmuş diyor ki vallahi öyle değil sizin biz yakalandık dediğiniz gibi değildir bu iş benim Rabbim benimle mutlaka bana bir çıkış yolu gösterecektir. Allahu akbar. Ya anlayışa bak kardeş. Allah rızası için istirham ediyorum. Önüm deniz ya. Önüm deniz. Arkamda düşman seni sıkıştırmış. Böyle bir durumda, böyle bir tevekkül ancak bir peygamber sergileyebilir. Diyor ki, Kale, kelle vallahi sizin dediğiniz gibi değil inme ma'i ya Rabbi Rabbim benimle seyahdin bana mutlaka bir çıkış gösterecek öyle de oldu mu vallahi oldu dedi ki Musa asanı denize çal ve Allah onun için bir mucize gerçekleştirdi şimdi biz bugün bu dersimizde Allah bize yeteri iki şeyin üzerinden öğreneceğiz bir Musa aleyhisselam anlattın ikincisi de Hendek'te de Resul sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra ben Hendek'i önce anlattığım gibi anlatmayacağım yok böyle bir teslimiyet yok böyle bir anlayış yok böyle bir tevekkül Musa aleyhisselam Peygamber ve öyle tevekkül ederse Muhammed Aleyhissalatu Vesselam da bize "Lekad kana lekum fi örnekse bize bize öyle bir tevekkül örneği gösteriyor ki Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hendek'te. Allah bize öğrenmeyi nasip etsin. Hendek uzun uzun anlatsam tek nefeste iki saat anlatırım öyle bir gaz ve hendek ahzab öyle değil mi? suratul ahzab artık bedir uhud ve hendek o İslam'ın tamamen kökünü kurutmak için yapılan ahzab hamlesidir o onun için ahsap denmiştir hepsi toplanmış ne kadar hain varsa Mekkeli müşrikler artına almışlar gelmişler sizlere sadece tevekkülün boyutunu idrak edebilmeniz için hem deyi kısaca anlatayım müsaade ederseniz baktılar gördüler ki Medine'yi muhasara etmişler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapsak ne itsek istişare ederken Selman radıyallahu anhın öngörüsüyle hembek kazarlar. Hembek bir atın mesafeden koşup da atlayıp geçemeyeceği ellilikte ve derinlikte. Kaç gün sürmüştür biliyor musunuz? Rivayetlere göre 24 gün geceli gündüzlü kazmışlardır. Tamam. Ama işin Hani tabir yerindeyse altının çizilmesi gereken nokta sırası muhasara devam ediyor. Soğuk. Açlık hangi boyutta diye sorsam. Açlığı bana nasıl tarif edersiniz o gün? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın karnına iki tane taş bağlamasıyla anlatırsınız değil mi? Sahabe açlığını ifade etmek anlatmak için Resulullah'a betimlemek için ya Resulullah o kadar açım ki diyor kaldırıyor bir tane taş var Allah Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vallahi ben de o kadar açım ki iki tane taş var de böyle ne Medine'nin dışına çıkılabiliyor ne de Medine'de erzak var hiçbir şey yok Medine'de ama esas Allah'ın Resulü darbeyi nereden alıyor kimden alıyor beni Kurayza'dan alıyor beni Kurayza Allah'ın Resulü'ne ihanet etmeyeceği taahhüt ediyor Allah Resulü diyor ki şöyle sol tarafımız arkamız güvende yani oradan bir düşman tehlikesi olmayınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahat yani o hendeyi atlayamadıktan sonra açlığı da kendimiz sabırla inşallah atlatırsak de muhasarasından kurtulacağız Resulullah'ın planı bu ama Beni Kurayza ihanet ediyor doğru mu? Hatta hembek biter bitmez. Cebrail geliyor diyor ki ey Muhammed. Gördüm ki kılıcı kınına sokmuşsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki. Evet diyor ki meleklerin gazvesi daha bitmedi. Beni Kurayza seni bekliyor. İhanet etti çünkü. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hemen kılıcını kınından tekrar çıkardı. Dedeki la yusalli asra illa fi kurayza. Sizden hiçbiriniz bak o kadar kızmış Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. İhanet edenin akıbeti hiçbiriniz ikindi Beni Kurayza'nın dışında bir yerde kılmasın. Gelelim hem de ihanet etti ve Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam ve sahabeleri şu ayeti i kerime indi değil mi? Am hasibtum an tadkhulul jannata velemma ya'tikum metalu allazine khalau min kablikum. Messedhumul be'saa'u, wad-darra'u, wad hatta yakulel rasul vel amenu ma'ahu, mata nasrullah, ala inne nasrallahi qariyb siz sizden öncekilerin çektiğini çekmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz bu ayetin nüzul sebebi kahir ekseriyeti müfessirlere göre hendektir açlık korku sıkıntı onlara öyle musibet etmişti ki iman edenler ve Resul Allah'ın yardımı ne zamandır diye nida etmeye başlamışlardı Allah'ın Allah yardımı pek yakındır böyle bir dönemde bakınız Sadece ayetten bir kısım sizlere okumak istiyorum kardeşlerim. Korkunun vahametini siz tasvir edin ve betinmeyin diye aynen mealen okuyorum. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani sizlere ordular gelmişti. Biz de üzerlerinize bir rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görendir. Hani onlar size hem üstünüzden Allahu akbar Nedime'de hem beyi Tarif ediyor Muhasaranın keyfiyetini tarif eden Allah'tır Subhanallah Hani diyor onlar size üstünüzden gelmişlerdi Hem de altlarınızdan gelmişlerdi O vakit Allahu akbar Hiç bir şaşı adam gördünüz mü ki mutlaka görmüşsünüzdür Gözü ne olur şaşı adamın İçe ya da dışa kayar. Doğru mu? Allah-u Ekber. Diyor ki Allah'ta ayet-i kerimede o vakit diyor sizin gözleriniz yerinden kaymıştı. Yürekler de diyor gırtlağa gelmişti. Hani bizim Türkçe'de yüreğim ağzıma geldi ya var ya. İşte bu. Korkuyu bize Allah Azza ve Celle tarif ediyor. Ama diyor Allah size görünmeyen orduyla ve rüzgarla diyor size nusret verdi. Gelmek istediğin nokta şurası. Böyle bir korkuyu ve ahvali betimleyen Allah'tır. Sahabelerin ve Resulün durumunu siz tasvir edin. Yok. Gidecek kapı yok. Çıkış kapısı yok. Allah Azza ve Celle'den başka sığınılacak, istiaan edilecek hiç kimse yok. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamı öyle bir tevekkül etti ki bunlar yer yer sonra atasözü haline geldi Allah var keder yok Allah bas gerisi hevas Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dua etti Rabbine dedi ki Allah'ın kitabı indiren sensin hesabı çabuk görecek olan da sensin bizim şu gördüğün durumlar ya ya Rabbi vallahi senden başka sığınacak hiçbir kapımız yok ya Rabbi bize yardım et Allah da yardımını gönderdi şimdi ben tasavvur ediyorum aziz dostlar sizlerden de ricam sadece tasavvur etmeniz öyle bir durumda hiçbir çıkış kapısı yokken Açlık zirve yapmışken... Sefalet zirve yapmışken... Arkanızdan ihanetin biri... Bin parayken... Şöyle demez misiniz... Şimdi ne olacak ya... Hı? Bizim halimiz ne olacak... Ama işte... Musa aleyhisselam... Öğretti... Bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da... Aynı şekilde bize öğretiyor... Açıyor elini diyor ki... Ya Rabbi... Bizim senden başka kimsemiz yok... Hasbunallahu ve ni'mal vekil ve ni'mal meula ve ni'men nasir <Sessizlik> Allahu ekber Ondan sonra Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah'ın yardımıyla muzaffer çıkınca ağzından şunlar çıkar La ilahe illallah vahde sadaka va'da nasara abda E'azzajundahu ve hasmal ahzaba wahde. Bu işte orada söylenmiş bir sözdür. La ilahe illallah wahde. Sa'adajasan varsın ya Rabbi. Sadaka va'de. Söz vermiştin bize yardım edeceğin diye. Vaadinde duran sensin ya Rabbi. Nasara abde. Kuluna yardım eden de sensin ya Rabbi. E'azzajundahu. <gülüyor> askerlerine yardım eden de sensin ya Rabbi. Ve hezme'l ahzaba vahde. Tek başına grup grup, öbek öbek İslam'ın kökünü kazımaya gelenleri taru eden de sensin ya Rabbi. La ilahe illallah vahde. Senden başka da yok ya Rabbi. bize bu ayet neyi öğretecek demiştim başta? Hasbunallah Allah'a böyle mi tevekkül edilir? Aziz dostlar, Kerim kardeşlerim böyle tevekkül edilir. Allah Subhanahu ve Taala bizlere de, hangi şartta, hangi konjektörde, ve hangi durumda olursak olalım, ne ardımıza bakarak, ne de önümüze bakarak, sadece ve sadece, Allah azze ve celle'ye yönelerek Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve Rabbim böyle diyebilmeyi bizlere nasip etsin. Allah subhanahu wa taala bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip ve müesser kılsın. Allah azze ve celle bizlere İslam'ın hayata hakim olduğu o günleri şu dünya gözüyle görmeyi nasip ve müesser kılsın. Allah subhanehu ve teala cümlemizin taksiratını aff ve eylesin. Ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.